Tespihten sonra yapılan seçme dualar. Subhan Subhanarabbiyal aliyil a'lavel vehab denir. Bitiştirilerek yahut hizalandırılarak eller göğsün üst kısmının yahut omuzlarının hizasına kaldırılır. Elin açılmasında en önce Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamü ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn diye ...ve benzer hamd ve salavat okunur. Yani Allah Teala dülcelal Hazretlerine hamdü sena olsun, Resulüne, aline, ashabına ve ardınca gidenlere salatu selamlar olsun demektir. Mesela hamdtan sonra salavat-ı şerife vesile edinilerek, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el-habibil mahbub, şafil ileli ve müferricil kurub ve alâ ve sahbihi ve sellim diye okunur. Yani Allahümme aşk ve şevkle seni seven, senin de onu sevdiğin bütün illetlerin şafisi, bütün dert ve kederlerin ferahlatıcısı, Efendimiz Muhammed'in üzerine rahmet yağmurları yağdır. Aline ashabına da ve cümlesine selam, selamet ve eminlikler ver demektir. Sonra mesela şu dualar okunur. Allahumme inni e'uzu bike min ilmin la yanfa'u ve min qalbin la yahsha'u ve min nefsin la teshbu'u ve min da'atin la tustecabu laha. Yani Allahumme fayda vermez ilimden, korkmaz kalpten, doymaz nefs, eşit mideden ve ona icabet edilmeyecek duadan sana sığınırım demektir. Allahümme, inni ağoduk min al-gejzi, wal-keseli, wal-jubni, wal-bughli, wal-harami, wa'zabil-qabri. Allahümme, ati nefsi taqwa ha ve zeki ha. Anta khair man zekaa, anta waliya ve mola Yani, Allahümme, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, aşırı ihtiyarlıktan, kabrin azabından sana sığınırım. Allahümme, nefsime takvasını ver ve onu temizle. Muhakkak sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun velisi ve mevlası sensin, sen demektir. Şerh Bazıları bu iki istiaze dualarını Fatiha için okunan E'udü'den sonra tesbih olarak okurlar. Akabinde Besmele ile Fatiha'ya başlarlar. Sahih hadislerle bu dahi sabittir. Allahümme inni e'udu bike min ilmin den, ve mevlahaya kadar sığınış duaları cin veya şeytanın tasallutunun giderilmesi, büyünün etkisiz hale getirilmesi, sinir sisteminin düzeltilmesi, şiddetli ağrıların kesilmesi içinde okunur. Aynı zamanda sığınış duasının sonuna, لا حَوْلَ la قُوَّةَ illa billahil الْعَلِيِّ a'zim eklenmesi şartıyla, yazılıp muska olarak çocuklara takılır. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma okumalarını tavsiye eder, okumaktan aciz olanlara yazıp muska olarak takardı. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbij'alni muqimass salati ve min durriyyati Rabbena wetteqabbal du'a Rabbenaghfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani Dua olarak bu ayeti kerimeleri herkesin ezberlemesi gerekir. Okunması çok müessirdir. Yani ey Rabbimiz, dünyada ve ahirette bize güzel nimetleri ver ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim. Beni ve zürriyetimi dosdoğru yerli yerinde namaz kılmaya devam edenlerden kıl. Ey Rabbimiz! Dua ve yalvarışlarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz! Beni, ebeveynimi ve bütün müminleri hesap vermenin yükseldiği günde mağfiret et. Ey Rabb! Ebeveynim küçüklüğümde beni terbiye edip kemale erdirdikleri gibi sen de onlara merhamet et, esirge demektir. Allahümme, inni asâluk min khairi ma sâluk minhu nabiuk Muhammadun sallallahu taala alehi ta wa sallama, ve âgud min şer ma isteâdak minhu nabiuk Muhammadun sallallahu taala alehi wa sallama, ve ânta al isteânu, ve âleik al belâgu, vâla hâul vâla qûbte illa bilâhil alîl Her şerefli makamda bu duanın okunması müstehaptır. Yani Allahümme! Gerçekte kendisi ve ümmeti için Nebin Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin senden istediği faideli şeyleri ben de senden isterim. Yine Nebin Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin kendisi ve ümmeti hakkında şerlerinden sana sığındığı zararlı şeylerin şerrinden ben de sana sığınırım. Senden yardım dilenilmektedir. Sen kendisinden yardım dilenilensin. Seninle maksadıma ulaşmaktayım. Ali ve Azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş ve taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. Ya mukallibel kulubi, sebbit kalbi ala dinike ve taatike. Allahümme inni es'eluke imanen la yerteddu ve na'imen la yenfeddu ve mürafake-i Nebi'nâ Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem fi a'lâ dereceti'l cenneti cennetil huldi. Allahummenfe'nî bimâ 'allemtenî ve 'allimnî mâ yenfa'unî ve zidnî 'ilmen. Elhamdülillâhi 'alâ kulli hâlin ve e'ûzü billâhi min Ayrıca hak ve gerçek üzerine sebat etmek için okunması çok etkindir. Yani ey kalpleri evirip çeviren Allah kalbimi dinin ve taatin üzerine sabitleştir. Allahumme gerçekten ben dönüşü kabul etmez imanı, tükenmez nimetleri ve ebedi yurt olan cennetin ali derecelerinde Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin beraberliğini senden isterim. Allahumme bana öğrettiğin şeylerle beni faidelendir. Bana faideli şeyleri öğret ve ilmimi çoğalt. Her halimin üzerine hamd Allah'a mahsustur. Ateş ehlinin halinden Allah'a sığınırım demektir. Hamd ve salavattan sonra dilerse ağlarcasına kendi diliyle Rabbine yalvarır. İsteklerini dile getirip Allah Teala'ya arz eder. Bu duanın adabıdır. Duanın sonunda, Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Gibi bir salavat okur ve amin diyerek elini yüzüne sürer. Amin'den sonra ellerini dizlerinin üstüne koyup gizli yahut cehren on kere la ilahe illallah der. Akabinde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 ve entakallahu lehu dabba ve dabya ve dı'ba ve cız'a ve zıra'a ve cemle ve ceble ve hacra ve şecra ve ala alihi ve ila Gibi bir salavat-ı şerifeyi kere okur. Yani Allahumme efendimiz şefiamız Muhammed sallallahu aleyhi ve üzerine Rahmet yağmurları yağdır. Selam ve selametler, eminlik ve bereketler ver. O öyledir ki ağaçlar davetine icabet etti. Duasıyla süratle yağmurlar yağdı. Sıcaktan bulutlar kendisini gölgeledi. Dört avuç undan yapılan ekmekten yüz kişi doydu. Parmakları arasından kevser gibi üç kere su aktı. Avucunda kesek ve taşlar tesbih etti. Allah Te'ala kendisine keleri, geyi, kurdu, üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğünü, Yahudi’nin bahşiş verdiği zehirli budu, deveyi, dağı, taşı, ağaçları konuşturdu. Böylece aline ashabına ve kıyamete kadar ardınca giden tabilerine ve onlarla birlikte hepimizin üzerine de rahmet yağmurları yağdır. Selam ve selametler eminlik ve bereketler ver demektir. Dilerse duasından sonra Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhunun şu salavat-ı şerifesini bir kere yahut üç kere okur. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike nebiyil ümmiyi, ve ala ali Muhammedin ve ezvacihi ummahatil mu'minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema te ala İbrahim'e ve ala ali i e, fil alemine inneke hamidun mecid. وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك و كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسلما كذلك وعلينا معهم برحمتك يا رحمة الرحمين يعني Allahumma ümmi ve olan kulun ve rasulun Muhammedin ve Muhammed'in âlinin, müminlerin anneleri olan zevcelerinin, zürriyetinin, ehli beytinin üzerine, ezelden ebede kadar, rahmet ve emindikleri yağdır. Âlemlerin bütün hallerinde, İbrahim'in ve âlinin üzerine, rahmetleri tahsis ettiğin gibi. Gerçekte sen, zatını öven, mecdu keremle zatını tenzih edensin. Ümmi ve nebi olan kulun, ve Resulün Muhammed'in, ve Muhammed'in âlinin, müminlerin anneleri olan zevcelerinin, zürriyetinin, ehli beytinin üzerine ezelden ebede kadar bereketler ver. Âlemlerin bütün hallerinde İbrahim'in ve âlinin üzerine bereketleri tahsis ettiğin gibi. Gerçekte sen zatını öven, mecdu keremle zatını tenzih edensin. Hazreti Muhammed'in kemaline, yüce şerefine, senin ondan razı olmana, sevdiğin ve hoşnut olduğun şeylere layık bir surette. Bütün bu salavatları ve bereketleri, ebedi olarak, malumatının adedince, kelimelerinin yazılmasında harcanan mürekkebince, zatının rızasınca, arşının tartısınca, en üstün, en ekmel, en tamam rahmetleri ve bereketleri berdavam kıl. Zakirler seni zikrettikleri ve Habibini zikrettikleri, ''Zikrinden gafil olanlar ve Habibinin zikrinden gafil olanlar, gaflette kaldıkları müddetçe de böylece selam ve selametleri, eminlik ve üstünlükleri de ver. Onlarla birlikte bize de.'' demektir. Ebu Hureyre'nin bu salavatının, Kadiri, Nakşibendi, Sehreverdi, Kubrevi, Çişti tarikatlerinin imamları, beş vakit namazlarından sonra bir kere, yahut üç kere okunmasını virt edinmektedirler. İtikadın tasih edilmesi, Allah ve Resulünün tanınması, yani marifet için şu salavat-ı şerife her namazdan sonra beş, yedi, dokuz, on bir kere okunur. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve nebiyike ve habibike seyyidina Muhammedin ve ala ihvanihi minen nebiyine vel murseline ve alehi ve ashabihi ve tabi'in salatan ve selam'an نقرا بهما ابواب جنانك ونستجلب بهما اسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقوقه علينا yani Allahumma kulun nebiyyin ve habibin eşit sevgili dostun efendimiz Muhammed'in enbiya ve rasullerden kardeşlerinin Ali'nin ashabının ve tabiinin üzerine rahmetleri eminlikleri selam ve selametleri yağdır Öyle rahmetler ve selamlar ki onlarla cennetinin kapılarını çalalım Rametlerinin sebeplerini ele geçirelim ve nebimizin bizim üzerimizdeki hukuklarından bazısını ödeyelim Fazlu kereminle bunu kabul et ya Allah ya Rabbi hayrı kastettik bize güven ver demektir. 11.07.2007 tarihinde üçüncü kez tashihi tamamlanmış, içinden fazla görülen kelimeler yahut manalar çıkarılmış, lüzumlu bazı dualar, salavatlar eklenilmiştir. Tevfik Allah Teala'dandır. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Sevgi bağının müellifi Üstadımız merhum İsmail bin Mahfuz'un vasiyetinin bu kitabın sonuna alınması ailesi tarafından uygun görülmüştür. Allah Teala minnet ve keremiyle onun tertemiz sırlarını yücelsin. Cesedine ve cesedinin yatağı olan toprağına rahmet ve rızalarını bolca akıtsın. Cennetlerinin ortasında iskanlandırsın. İlminden bizi faidelendirsin. İlminin bereketlerini üzerimize akıtsın. Amin.